1957 numaralı konu, Ebu Höreyre ve Ebu Eyyub'un Hazreti Peygamber zamanında şeytan yakalamaları, Hazreti Peygamber fıtır sadakasını koruma vazifesini bana verdi, birisi gelerek hurmadan avuçlamaya başladı, onu yakaladım ve, seni peygambere götüreceğim, dedim, adam, ben muhtaç bir kişiyim, benim çoluk çocuğum vardır, çok şiddetli ihtiyaç içindeyim, diyerek yalvardı, bunun üzerine yakasını bıraktım, Sabahleyin gittiğimde Hazreti Peygamber, Ey Eba Höreyre, dün geceki esirin ne oldu, dedi. Şiddetli ihtiyacından, çoluk çocuğundan bahsetti. Ben de merhameten onu bıraktım, dedim. Hazreti Peygamber, dikkat et. O sana yalan söylemiştir, yine gelecektir, dedi. Onun geleceğini artık biliyordum. Çünkü Hazreti Peygamber, gelecektir, demişti. Onu bekledim. Yine geldi dan avuçlamaya başlayınca ayağa kalkarak onu yakaladım ve seni Resulullah'a götüreceğim, dedim, adam, beni bırak, ben muhtacım, çoluk çocuk sahibiyim, bir daha da gelmem, dedi, yine merhamet ettim, onu bıraktım, sabahladığımda Hazreti Peygamber bana, ey Eba Höreyre, esirini ne yaptın, diye sordu, Ey Allah'ın Rasulü, şiddetli ihtiyacından ve çocuklarından şikayet edince ben de merhamet edip onun yakasını bıraktım, dedim Hazreti Peygamber, o yalan söylemiştir, tekrar gelecektir, dedi. Onun geleceğini kesin olarak biliyordum, çünkü Peygamber, o gelecektir, dedi, onu bekledim, geldi, hurmadan almak isteyince onu yakaladım ve, seni Rasulullah'a götüreceğim, üç defadır gelmeyeceğim diyorsun, sonra yine geliyorsun, dedim. Adam beni bırak, sana bazı kelimeler öğreteceğim onlarla Allah seni faydalandırır dedi. O kelimeler nelerdir, dedim. Adam, yatağına girdiğin zaman ayet-el kürsi'yi sonuna kadar oku, sen bunu okuduktan sonra Allah'tan gelen bir koruyucunun koruması altında olursun, herhangi bir şeytan sabaha kadar sana yaklaşamaz, dedi. Bunun üzerine yakasını bıraktım. Sonra Hazreti Peygamber bana, esirin dün akşam ne yaptı, diye sorunca, bana bazı kelimeler öğretmeyi teklif etti. Bunlarla Allah'ın beni faydalandıracağını söyledi. Ben de yakasını bıraktım, dedim. Hazreti Peygamber, o kelimeler nelerdir, dedi. Bana yatağıma girdiğimde ayetel kürsiyi baştan sonuna kadar okumamı, bunun da Allah'tan benim için bir koruyucu olacağını, sabaha kadar herhangi bir şeytanın bana yaklaşamayacağını söyledi, dedim. Hz. Peygamber, dikkat et, o yalancı olduğu halde bu söyledikleri doğrudur. Ey Eba Höreyre, üç gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun, dedi. Hayır, dedim. O şeytandır, buyurdu.